Üniversite öğrencisiyim. Bir medresede kalıyorum. Yaz tatillerinde bulunduğum medresede Kur'an-ı Kerim kursu oluyor. Ben ailem çağırdığı için memlekete gidiyorum ve dolayısıyla bu hizmetten geri kalıyorum. Bu konuda aileme karşı gelmem günah olur mu? Şimdi Allah Teala ve incahdak ale en tushike bi ma leyse leke bi ilmun fe la tudahuma ve sahibuma fi dunya ma'rufa yani anne baba eğer çocuğu şirke Allah Teala isyana davet ediyorsa orada çocuk anne babaya itaat etmeyecek. Ama vesahibuhuma fi dunya marufa. Dünya işlerinde anne babaya çocuk itaat edecek. Bununla alakalı ayet-kerimeler daha çok Kur'an-ı Kerim'de var. Peki şimdi bu kardeşim ne yapacak? Medrese'de okuyor. Cüreyc hadisi var uzun bir hadis. Önceki milletlerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Nafile namaz kılıyor annesi geliyor çağırıyor onu annem mi namaz mı diyor namaza devam ediyor sonra annesi onunla alakalı halini cenab-ı Hakk'a arz ediyor ona bir musibet geliyor uzun hadise peki fukaha'mız bu hadis-i şerifi değerlendirip diyorlar ki orada nafile namaz kılıyordu bozup anneye icabet etmediydi peki farz namaz olsa o zaman namazı kısaltı bozmaz namazı yani diyelim ki bir rekatta üç sayfa okumaz da evem tarayı okur, fi suresini okur. O halde namazı bitirir. Anneye icabet eder. Peki bu hadis-i şeriften hareketle ne söyleyebiliriz? Kardeşimiz eğer farz olan bir ilmi tahsil ediyorsa o zaman anne baba gel diyorsa orada da farz olan yani Müslümanlığı için mutlaka gerekli olan şeyleri ancak uzakta bir yerde öğrenebiliyorsa, o zaman o farz olacak kadar o ilmi öğrenir. Peki, onları öğrendi. Onun dışında işte daha tahsil ileri noktalara gelsin. Ama anne diyor ki, bana bakacak kimseler yok, buraya gel diyorsa, ne yapacak? Anneye gidecek. Ne yapacak anneye gidip de? hizmet edecek ona ilim tarihindeki o alimler onların fedakar annelerini anlatacak vefakar annelerini anlatacak onlar çocuklar nasıl uzaklara gönderdiler bunu anlatacak sonra anneyi ikna edip tekrar tahsile dönecek kardeşim annenin rızasını alacak ancak farz olan bir ilim tahsilinde almayabilir onun dışında anne onu şirke küfre davet ediyorsa o zaman annenin rızasını almadan yoluna devam eder. Ama dünya işine yine anne ile beraber olacak buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendim burada anneyi ikna etsin. Peki hocam anneye hizmet, anne o olmasa tek başına kalacak değil de izin zamanı var. Anne oğlunu görmek istiyor. Yani gel artık bir göreyim seni. O da ben mütala yapacağım diyor. Ee, gelmem dese. Tabii ki anneye anlatacak. Oğul mütala edince, alim olunca. Anne ne büyük makamlara nail olacak bunları anlatacak. Evet. Reddetmeyecek ilmin faziletini. Alim bir evlat annesi olunca o ana neler kazanacak bunları anlatacak.